Modern Sabah La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 kıdemli hakimi, hakim Huxleyman'ın kararı açıklayacağım. Lütfen. Evet. <gülüyor> Susun dedim. <gülüyor> evet. 16 Ağustos 2013 tarihinde Michigan Metropolitan Müzesi önünde yapılan rutin polis kontrolünde telefonla konuştuğu alenen tespit olunan bayan Dorothy McNamara, yasal İtiraz süresi olan 15 gün içinde itiraz etmiş olup Dilekçesi Dilekçesi Yazılı Dilekçesi Küçük mübaşir yazılı Dilekçesi Dilekçe bulamıyorlar Dilekçeyi bulamıyorlar Neredeydi şey? Oğlum nerede Dilekçe? Dilekçeyi bulamıyorlar Metropol meyhanesi mi? Neydi? Metropolitan müze, müze, müze ne? Müzares Dilekçe yok ortada Dilekçeyi Dilekçesini Olur. Allah selanını vermesin Dilekçe de burada şu anda burada Yani o var Onu var kabul ediyor Bayan Dorothy McNamara'nın dilekçesi bulunamadığından idamına karar verilmiştir YEPAAA YEPAAA YEPAAA Ye yeri, yerine koymuyorsun Hakim Aksım amca dilekçeleri koyduğumuz ya. dolapla benim eski zadetleri koyduğum dolap aynı Senin ayakkabılar da aynı Ulan onunla ay mı yedi? Ayakkabı onu yemedim ben Hakim Aksım eski davaları bir de idam ettiklerimizin saç tellerinden yaptığın dosya var ya Onu da aynı yere koyuyoruz e Bunlar birbirine karıştı Allah senin belanı vermesin mi Hakim Aksım evde her yer her yerde ne yapabilirim ya ne yapabilirim? Ulan küçük mü başlar? Efendim Hakbox. Bu hafta idam ettiğim 7. adam. Belgesi, dilekçesi bulunamayan adamları idam etmek zorunda kalıyorum. Mecbur. Yasa bunu gerektiriyor. Üzerimde baskı var. Yargıya güvenilirlik azalıyor. Halk kaleye geldi. geldi. Hakbox amca ben de çok mahcup oluyorum. Yani o yani idam ettirdiğimiz kadının çocuklarının yüzüne bak ben de bir mahcup oldum ama. Çocuklar ya. geliyor evin önünde protesto ediyorlar. Bana paralel mi vahşet dediler, tekmelediler. Ben de rahatsızım ama boş ver. Artık. Sinirlerim çok bozuk. Bana bir biraz ada çayı koy. Kurunun yanında yaşta yanıyor bu şeyde. Boş yanıyor ver. yanıyor bir ada çayı yap. Bir de radyoyu aç. Sinirlerim zıpladı. Radyoyu aç Akaya biraz ya. sinirlerim biraz zıpladı. İki üç tane şarkı dinlesek de işte biz yerine gelecek zaten. Boş ver. ölenle ölünmez. Ah işte şey var ya paralar indiriyor. Stink değil mi bu? Ha, bu şarkıdan paraları indiriyor. Ben de okudum gazetede bir buçuk milyon lira alıyormuş ya senede. Bir buçuk milyon TL. hele de yabancı bir para birimi. Yani dolara vuracak olsan 750 bin dolar falan. Uzaklardan adadan bir sanatçı. Sting diye bir sanatçının en sevilen şarkılarından biri dedik. Evet az sonra sizin seçtikleriniz ve isteklerinizle devam edecek programımız. <gülüyor> Hayat. Ama önce biraz para kazanma zamanı sevgili dinleyiciler. Reklamlar yalnızca bir reklam az sonra yine Stink'le devam edecek programımız. Reklam? Horton Hart Mimarlık. Eviniz size dar mı geliyor? Eviniz hiç bu kadar değerli olmamıştı Horten Hart Mimarlık. Hiçbir şey sizden daha değerli değil. Adres Michigan Gölü'nün kuzey tarafı. Metropolitan Müzesi'nin ilerisinden devam edin sen Michigan Kilisesi'nin hemen beri tarafında. Size çok yakınız. Hiçbir şey evinizden daha değerli değil. Haten harç mimarlık. Çok iyi. Buyur radyoda sırf eklem bulda. ha. Hı. Sırf eklem oldu. İkişerki dinlemeye açıyoruz. Ah, Küçük hakim bir bahşir. Küçük abi. bir bahşir. Beklediğimiz fırsat. İşte ada İşte ada <Gülüyor> O değil. Onu demiyorum. Koy onu. Beklediğimiz fırsat. İşte küçük poğaçalarımız mı? Ayağımıza kadar! Gazozlarımızı mı almayız? Allah belanı vermesin! Ayağımıza geldi! Ayağımıza geldi! <gülüyor> Hakim Aksumlu amca yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Birer gazozla! Allah belanı! Ne oluyor? De anne'm. Ne, ne yapacağız Hakim Aksumlu amca? Harden hard mimarlık! Harden hard mimarlık mı? Ama Hakim Aksumlu amca Hiçbir şey evimizden değerli olamaz! Ama ben bugüne kadar hiç mimari tavsiye almamıştım ki. Umarım harsen hart mimarlık evimizdeki düzensizliği ortada kaldırır. O düzensizliğin bize yansıttığı gerilimleri de bir anda siler. Hakim amca Hartan Hart Mimarlık geldi mi? Eee Hartan Hart Mimarlık gelmedi. Saat kaç oldu? Geleceğiz dediler. Kaçta geleceğiz dediler? On bir buçuk demişti. Saat kaç? On bir kırk beş. On beş dakika gecikmiş. Hakim <gülüyor> amca! Hakim amca! Acaba ben şuna bir şaka yaparak mı ona? Yo, yo yo yo. Çünkü hayatımda yo, yo. telefon <gülüyor> meslek <gülüyor> acaba. Aha geldi. <gülüyor> Git bak. Kim o? Kim o? o? Merhaba. Nimun Hart ben. Ha? Bir saniye. Aç bak maksimali. Açayım mı? Aç aç. Üstünü başını düzelt güzelce aç. Hoş geldiniz Merhaba. efendim. Merhaba. Ya kusura bakmayın çok özür dilerim. Bir gecikme oldu. 15 dakika kadar. <gülüyor> Yok rica ederiz canım. Önemli değil. Trafikli Merhaba. falan. Merhaba. Neiman Hart ben. Merhabalar. Hakim Aslı var. Telefonda sizinle konuştuk galiba. Evet. evet. Hayır Yok. benle konuşmuşsunuz. Bu da benim... Sesimi kalınlaştırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> bu da bizim küçük mübaşir. Merhaba de. Merhaba. Hatamcana. Merhaba. Hart evet. amcana. Merhaba. Şimdi evet. e, isterseniz içeri geçelim. <gülüyor> evimiz bu da bu ayakkabılarınızı galiba? çıkarmayın, ayakkabılarınızda lütfen şey yapmayın. Evimiz de... Perşembe günü temizlik oluyor bizde. Buyurun içeri geçin. Evimiz bu galiba. Evimiz bu. Evimiz çok güzel <gülüyor> değerli bir ev. Değerli. E... Tubles. İşte... Eviniz tubles e, mi? Evimiz tubles, ters tubles. <gülüyor> Allah Allah. Hiç böyle bir şey görmedim. O zaman isterseniz alt kattan başlayalım gezmeye. Biraz fikir. Burası e, mesela e, üst kat. Burası. Şimdi enteresan bir şekilde burası üst kat. Bu üst, üst katta. Bu gelecek mi bizimle? <gülüyor> evet bu da bizim melek yavrumuz. Bu benim her şeyim. Canım, ciğerim. Bu benim hem evladım hem mübaşirim. Bu, evet. Bu benim can yoldaşım. Bu benim yani bazıları... Can yoldaşı kedi alıyor, köpek alıyor, şey yapıyor. Yani... Tüy de dökmüyor bu herhalde. Evet. Dökmüyor. Şimdi ben de kısaca kendimi tanıtışayım. Benim adam küçük bir bahşiş boyu gördüğünüz gibi 35 santim. <gülüyor> ee, ama e, boyumdan zekası bekam, bir zekası yerindedir yani. 35 en fazla 40. <gülüyor> Ve bu ne çok alırlı Hulk Mastable'ı hasta ettim. Evet. Ee, bayağı da... İyi ben. Şimdi ben ne bunu ne şöyle fiyat? söyleyeyim yani siz kafada bana eğer sorduysan, anlatın e, e, Hakim hemen. Bey, siz bana bir anlatın ne istediniz yani dar telefonda dediniz ki aradığım aradığım yerde bulamıyorum dar geliyor dediniz eviniz. Ee, şimdi şöyle yapalım? anlatayım. Şimdi ben... Şuradaki mesela dolap var burada. E... Şimdi orada benim eski gazetelerim var. saç telleri var. var. Ne bu mesela bunları? Efendim o saç telleri biz e, hakim meslek yeri. <gülüyor> Tabii benim de hobim idam ettiklerimizin saçlarından. saçta çok değerli. Çok, çok güzel. Evet. Yalnız bunun görünmesi burada lazım. Burada benim Böyle bir... 35 yıllık hakimlik hayatımda idam ettiğim hmm. sayısız. Şimdi sayısını hatırlamıyorum. Kaç kişi olmuştuk? Çok güzel. Baya var. Saçlardan bayağı şey. Bazen kuralarda küçük ama. altın dişleri falan da var. Çok yani. güzel. Yani evet. çok güzel yalnız bunun kapalı bir dolap değil İlk, şu anda aklıma geldi tabi bakarız da e, bunu böyle bir dolap yapalım yine önünü camlı yapalım evet. tellikumlu cam olsun e, onu böyle çok güzel içeriden dışarı görülsün isterseniz çekme de yapabiliriz çekme Peki, derken çekme çekme yani yaparız onları konuşuruz hep, şimdi hep pek ama pek. Şeyi da, benim de bakın burada gördüğünüz yıllarda küçük eski gazeteler var Bunlar e, birinci hamur. İkinci hamur olarak ben şey yapıyorum. Sabahları hafif olsun diye birinci hamur. Akşama doğru ikinci hamur gazeteyi. Şimdi gazete tabii eski değerlidir bizim için. E, çok değerli. Eski gazeteleri de tutmak istiyor musunuz? Yani onlarla beslendiğim evet. Yani o da bizim oğlanın artık mutfakta şeysi. Mutfakta durur artık evet. onu e, bir şekilde. Yani mutfakta toz yapıyor diye Hakim Aksım'ın istemiyor. Bu da tozlu diyor. seviyor ya. Bu da tozlu tabii. seviyor ya. <gülüyor> ben de toza karşı şeyim gazeteleri var yani. Gazeteleri de bir güzel bir yere Şimdi koyalım lütfen. Benim benim gördüğüm iki tane ana eksik var e, burada. Bir tanesi evin bir e, merkezi yok. Tuples olmasına rağmen bir evet. merkez. Onu ben... Biz e, de çok size... bunun şeyini çektik. Bak şu anda ben... Eskiye de yani... meraklısınız galiba sizde. Ben... Ya ben... kendimiz eskidik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şu... <gülüyor> <gülüyor> kendim, o yeniye meraklıyımdır yani ya. gazeteleri gazeteleri, gazeteleri merkeze almayı istiyorum ben Hakimaksibul da öyle düşünüyordu herhalde evet, şöyle ya. gazete olmaz da ne dersin Sakin mi bilmiyorum ama bir e, çok hoş bir sandık yapabiliriz sandık, sandık mı S para. sandık yok çünkü değil mi? Mesela sandık olur o merkez olur bütün evden kablolar, tesisatlar, şeyler e, oraya toplanır böyle bir sandık şeyi yapalım sandık mı? Ama benim daha önce hiç sandığım olmadı ki. Bütün hayallerimi, umutlarımı ve eski gazetelerimi koyabileceğim bir sandığım olacak galiba. Hakim Aksıbılbacı, biz bir aramızda konuşabilir miyiz? Tabii şunu abi. da söyleyeyim yani, hakim bey şöyle bir fikir de geldi şu anda. Ne dersiniz bilmiyorum. Ee, alt kata inerken ters tuplesi olucak küpeşte yapalım. Bu e, çeyrek... trabzanlara diyorsun. Sadece trabzanları değil, evin bazı yerlerini <gülüyor> <gülüyor> küpeş <de> yapalım. <gülüyor> <gülüyor> küpeş de olsun. Hakim yani sandık... sandık da merkezde olsun. Sanda peki neyi koyacağız? Gazeteleri mi koyacağız yoksa bu saç dosyalar var. Çok mesela fazla dosya var. E yani tabii olabilir. Televizyon yani mesela bu televizyonda ortada biz onu... Var. Yani, var. Kaplolar, tablolar var hak yere koyuyor tablolar olacak onlar tablolar tablolar benim sadece saklanacak. gazetelerim var yani. sandığın koyayım. dışı görünecek zaten e, içeri şey yaparsanız önemli değil yani sadece e, on konsepte ben e, size bir yere yönlendireceğim yaptırsak mı acaba sandık tam ölçüleriyle evet, yok yaptırma yok çok güzel şeyler var e, sandıklar var On konsepti ben size orayı e, şeyini vereyim adresini vereyim oraya bir uğrayın siz biz de o arada küpeşteyle çalışalım. Kabloları, dolapları çalışalım. Özellikle küpeşte. Hakim çıkmışsa bence çok yani <gülüyor> güzel bir fikir. Orada sandık. Yani, harika ya, şey yani. Olarak. Bir sandık dedi, et... koyabiliriz içinde şey olarak. Orada olabilir. Televizyon koyabiliriz. Da, harika güne. bir şey. Yani. Şimdi... büyük sıkıntılar yani. <gülüyor> yani küpeşte Küpeş... de iyi fikir. Küpeşte. Küpeşte bana saçma geldi. Çünkü zaten bana benim değil. Yani... boyum Kısa olduğundan ben görmeyeceğim boşuna bir masraf gibi yani bilmiyorum şimdi O güzel ama bak şimdi o demirlerin üstü saat... çıplak değil oradan 11, 11 buçuk oldu da gelecek herhalde şimdi ne zaman gelecek çizimlerini Çizimleri falan 11.30'da gelirim dedi <gülüyor> Hoş geldin Niumun abi Merhaba kusura Galiba. bakmayın 11 çeyrekte sözleşmiştik 15 <gülüyor> dakika geç kaldım ee, Şimdi çizimler falan burada ee, ne, ne düşündünüz? Yaptırdınız mı? Bakabildiniz mi? On konsepte gittiniz mi? On konsepte On ona gidemedik. Ona gidemedik. <gülüyor> On konsepte çünkü iş da bir taraftandı <gülüyor> <Gidemediniz bizim mi? gülüyor> tabii. Bütün Bugün sabahtan beri bir de... Ama sandık fikri iyi bugün yani. Bugün nöbetçi alçımdım ben bir de. Sabaha kadar dava dava dava. Yine idamlar. Yine idamlar. Şener eve saçlar geldi. Eskitme orada sandık var. Eskitme, Eskitme boyadan evet. olan bir lakeler var. Bir de eskitmeyi şey Hangisini yapalım. Hangisini yapalım şimdi ben de tam bilmiyorum. Yani sizin fikriniz de bizim için önemli. Küpeşteyi yani yapmaz. Ha, küpeşteyi yaptırdık. Yok ya, ya, onu küpeşteyi yapalım. Küpeşteyi yapıyoruz. Lake, lake boya attım ya, ben yapalım. bütün küpeşteleri. Tamam. Kabloları lake boya atıyoruz. Nasıl ya, lake şey yapıyoruz? Tütüs. <gülüyor> Baya güzel, güzel bir lake boya. Çok güzel olacak çok güzel olacak nevi olacak ee, o zaman siz konsepte gidebildiniz mi tamam biz gideriz o, o zaman da biz gideriz. onu Yarın gideyim imal etmeyin ne olur biz bizim gidip... görevimiz de olsun evin duvarları ne renk olacak onu bir şey yapalım ona evin da karar verelim biz ona kararsın sarı olabilir ee, sarı değil de biz genelde kese kağıdı değil mi kese, kese kağıdı, kağıdı gazete kağıdı da olabilir yok kese kağıdı hiç girmesin ee, beyaz olabilir kırık gazete kağıtlarıyla kaplanabilir mesela bir yerde otururken Duvardan yırtıp yenilebilir. Aa, çok güzel olabilir o. Çok güzel olur. <gülüyor> çok güzel olur gazete kağıdıyla. O zaman öyle bir çalışma yapalım biz. Tamam Küpeşteleri o Küpeşteleri de öyle düşünelim. Küpeşteden vaz siz... mı geçmiş? Yok. Bazı yok, yerlerde küpeşte olsun. olacak. Bakın siz güvenin bana çok güzel olacak. Ve dolapları ben siparişini veriyorum. Michigan o, siteler bir an önce veriyorum bir an önce, dolapları veriyorum bu şey çünkü yeni yerim. yasama yılı girmeden bizim bu evi düzenle koymam yoksa Yürüsün bir yandan başlamasın. siz son konsepte git de bildiniz mi biz son Gidim konsept git de ona. <gülüyor> O zaman biz <o> son konsepte <gülüyor> Ona biz bir an önce gidelim biz bir bakalım Bir şey diyeceğim şimdi ben yemeğe gideceğim gelir misiniz çok güzel tavuk döner var <gülüyor> Tavuk. Ben başka bir şey. şey yapayım, ben de şey amirim. Ben. Afiyet olsun. Tamam size. o zaman e, siz on konserde gidin yarın yine on bir buçukta buluşalım. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Zilini niye çalmıyor acaba kapıdaki kim acaba? Şu gözden bakayım bari. Allah Allah kimse yok. Cık. Kapıyı küsükleyeyim de öyle açayım bari Hıst <gülüyor> Çık Merhaba Newman abi Aaa İlk önce yöresel tahminin için seni tebrik etmek istiyorum Kapı küsüklemek 35 santimlik boyumla bugüne kadar duyduğum en ilginç kelime oldu Dur bir dakika dur dur içeri alacağım seni dur bir dakika Gel Merhaba ay ne kadar güzelmiş eviniz Kapıyı küsüklemeyi açmak için kapatmak gerekiyor ya onun <gülüyor> için Anladım <gülüyor> Yani anlarmış gibi yaparak hemen konuya girmek Gel için. salona geçelim ne oldu hayırdır bir şey mi geldi başınıza Yoksa Hong konsepte mi gittiniz <gülüyor> Yok Hong Kong e gidemedik de Hakim bir şeyler. Bu akşam konuştuk konuştuk Şey karar verdik Neyi ee, Bir şey içer misin Biz gazozumuzu alırız Gazozumuz yok ya <gülüyor> Kahve tipi bize doldur Kahvemiz kalmadı hiç yok <gülüyor> O zaman ben özet geçip Başka bir şey iç Hay, hayc max birini konuş. Bir şey içseni. <gülüyor> Su ye, ben o Su zaman. Su <gülüyor> Ne vereceksin peki? Bilmiyorum sen ne istersen. Ee, ne içersin? Sürpriz bir şey olsun. Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sürpriz yumurta var mı? E, bakayım ben bir bakayım ne geleyim Sürpriz yumurta sen olabilir. Marul olabilir. olabilir. <gülüyor> Eski dergiler olabilir. Aklınıza gelen. Pancar ve turp da olabilir. Biraz sen otur geliyorum ben. Ne kadar? Sen konuş anlat ben dinliyorum seni. <gülüyor> ne kadar güzel bir Michigan manzarası bu böyle Michigan ayaklar altında adeta gerçekten de zevkli bir ev Hakim Huxibull'la dedik ki Evet Şimdi biz buraya küpeşle yaparsak bu küpeşle zamanla buna gelen oynar, şey yapar çünkü Hakim bu Hakim Huxibull'la bu küpeşle sağlam olur bana anlattıklarını duysanız Al bakalım duysalır. hem bir yandan hiç bir yandan konuş limon o, suyu küpeşle ah oh. yabanmış ama e, küpeşle bir değil sos. normal şey limon suyu sos <gülüyor> Dün <gülüyor> akşam balık istemiştik dışarıdan da O balıkla beraber dışarıdan geldi limon kalmamış Onu da atmayalım dedik Değerli bir şey olarak saklayalım dedik bunu içsen İstersen sıcak su ekleyebiliriz buna Yo, Sen kat... niye gelmiştin? Küpesteden vazgeçtik Duvarları da hiç şey yapmayalım Tamamen fayansı yapalım dedik Şimdi o beni engeller Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Beni engeller çünkü ben tamamen duvarların küpesinde diye düşünmüştüm. Duvarada mı küpeleri? <gülüyor> <gülüyor> Klasik kağıdının üstüne böyle beşer santim istersen bak şuraya çizeyim. Şunu içiyor musun? Hiçbir. <gülüyor> <içmiyorum. gülüyor> Bu kağıt bardan üstüne çiziyorum bak. <gülüyor> bak böyle. Bak buraya bak. Kağıt vardı şurada. <gülüyor> Şu kağıt bardan üst. Kalem. Dur kalem yazmıyor. Şuna ha, bak ya şöyle adamın... gelecek. Bu aralardan gazete kupürleri görünecek. Böylece aralardan hem okuma fırsatı olacak, hem de üstlerinde küpeşte olacak. Duvarları Yok. baştan aya ayağa kadar küpeşte yapacağız. Yani şöyle yapalım, küpeşte de kesin vazgeçtik zaten. İkimiz de istemediğimize karar verdik. Sen gelin geldiğinde sen de pek istemediğini söylersen ee, hemen fayansla devam ederiz. İyi geceden, <gülüyor> hakim aksın bu ben, ben gideyim limonu da saklayın bir ay sonra gelir gelir içelim onu. Hakim aksın mı amca? Efendim canım <gülüyor> ne zaman gelecek bu adam? Hong Kong gittiniz mi diye sorarsa Ha. Diyeyim ki ben hastaydı küçük bir bahçiş hastaydı başlık çıkaramadım Onu hastaydı. şey yapalım gene gidemedik ya gene gidemedik <gülüyor> Saat kaç? 11'i 45 geçiyor kaç demiştik demek ki evet Hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş merhaba geldiniz. kusura bakmayın bir 15 dakika geciktim 11.5 demiştik değil mi? <gülüyor> benden kaynaklan Size tavuk döner sardırdım İlla bu da bu çok lezzetli. Gerçekten. Evet. Biz normalde değerli. tavuk döner pek sevmeyiz ama yani. Bu çok güzelmiş. Bakayım. Tatlı böyle bir eski gazete tadı var, sevgi şey gibi böyle. Hani misigin presin var. ya Gazete sardırdım size. Bir... Nasıl beğendiniz çok mi? Çok güzel ya, hakikaten yani. Abi et al. ben gazetesini yiyorum içinde sen ye yiyebilirsin. Bu dokudur tavuk. Siz Bize söyleyeceğim. Hem yiyelim hem konuşalım isterseniz. Son konsepte gidebildiniz mi? Honk konsepti ya. Küçük mübaşı rahatsızlandı o çok. <gülüyor> <gülüyor> çok rahatsızlandı. Ya, ya, şimdi <gülüyor> her şeyimiz gibi. tamam. Küpeşteleri kaldırdık tamamen. Küpeşteleri? <gülüyor> Niye kaldırdık canım küpeşteleri? <gülüyor> <gülüyor> küpeşteleri kaldırın dediniz ya. Hakime dedi canım küpeşte küçük kalkanla. başır geldi. En sevdiğim şey. Ben küçükken bir tane şarkıcı vardı. Çok güzel onun bir şarkısı vardı. Küpeşteyim, küpeşte, küpeşte. Aklı, o oradan ben ondan beridir ben küpeşte hastasıyım. Ama <gülüyor> yok demiştik ya öyle küpeşte dedi. O oğlum ne dedim adam... ben? Her şey gitsin, küpeşte kalsın dedim ya. Ben de öyle dedim. Ben de öyle dedim. Bu bu bu küçük <gülüyor> başır geldi. Küçük küpeşte'den <gülüyor> vazgeçiyoruz dedi hakime. Oğlum öyle, sen o, İmal Ne zaman durdurdum? söyledi bunu? Vallahi gün ya da önceki gün gece geldi. Gece geldi eve geldi Rahatsız mısın evladım? Hayır şöyle düşündüm sanırım Mal da. mısın çocuğum mısın Fayansın, Fayansın daha iyi olabileceği Gel bak şimdi Hadi. oradan bir 33'lük fayans getir bana Tamam buyurun bak, ha, Zor taşıyorsun getir Evet bak, İki parmak üstündesin Tamam Şimdi tut bakalım onu Tamam plaka olarak mı? Ha, plak öyle oldu. mi tutayım? Plaka olarak Onu çevir. bana ver yan çevir Yan çevir Dönder mi? Bu kadar mı? Dön. Dönder dönüyor mu abi? Biraz daha dönder, dönder. Tamam Dur kal öyle Adam Fayans küpeşte. Artı küpeşte. Aa! Şimdi buçhi tepiyi uğradım. Ben onu ben anlamadım. De anlamadım. Değerli oldu. Bir şey soracağım. Şimdi küpeşte var mı yok bu mu Hatim Bey? Küpeşte kesin var. E bu, bu bu bu adam çocuk. O adam nasıl böyle bir şey yaptı? Bunu ben paralel sorguya çekeceğim bunu. Bunu paralel sorguya Şimdi. alacağım. Ben buradan şey yapacağım bunu. O zaman sol karay şey yapalım. Ben o zaman gideyim Hong Kong set'e gideyim. Odana abi. çık. Odana çık olacak. Tek bir hayalim vardı, bir kendime ait sandık olması. Ama Hong Kong sette gidemediğimiz için sandık sahibi olamadık. Küpeştelerde ruhumu daraltacak gibi geliyor ama Hakim Aksa evi tapuğunun üstüne sonuçta. Şimdi Hakim Bey, evet, Hong Kong sette giderseniz orada sandıklar var onlardan evet. birini alın ben onu eskitme yapacağım. Evet. Ee, orada hiç siz şey yapmayın, Sıkı, sıkıntıya girmeyin, alın gelin. Biz onu burada yaparız. Eskitme haline getiririz ya da bakarız ama ne, yani illa abi, bir gidin. Concept, muhakkak, ne olur? Yani o şey dediğin o lüks marka. Şimdi bu tabii ki bizde. Ben bu sefer kesin gidiyorum Hong Kong Küpeş Küpeçte rengi konusunda bir şeyiniz var mı yoksa genel lake? Yok. Lake siz lake yapın. Lake olsun, eskitme olsun tabii tabii. O zaman bana müsaade. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şey. Evladım, efendim bak amca. Gel gel, yukarı gel. Ne oldu? O da hapsin bitti mi artık? Bir yavrum. küpeşte işte yaptığı şeye bak. Gel yavrum gel. o üst üstür odadan çıkarmıyorsun beni. Gel gel gel gel. Anci evin işleri ben de şey yapmışım gel. Ha. Oh. Duvarlar, duvarlar. Bir yere ne? bari bir tane fayans koysaydın benim için. <gülüyor> Yani bir fayansları ayırdım bak onu da söyleyeyim ama sana çok güzel şeylerimiz var sürprizlerimiz İğrenç var bir ev olmuş zaten burayı hiçbir zaman yuvam olarak benimsemedim Saçip Seni adama. babam olarak görmedim ama şimdi daha da itici olmuş Küpeşte küpeşte küpeşte küpeşte Neyman mi? Mi? amcam bak nasıl neler Beren yaptı Neyman amcam ya dur bakalım daha hepsini görmedin ki küçük bir başır Çok küpeşte olmuş Ay, Tamam küpeşte ama bak bakalım salonun ortasında yani, ne duruyor bak Sandık Evet Ne yani. var bunun içinde akıvasınlar bu, ki dosyaların mı Hayır, On konseptten yani. aldı geldi küçük. Aç bakalım Aa, aç on aç On konseptte bensiz mi gittiniz Yani demek ki gidemememizin sebebi sen Allah misin? belanızı versin Ama dur bela çocuk, okuma çocuk, Bela çocuk. okuma Bela okuma de Bu evde bela okunmayacak demedim mi Siz çok iyi bir içine olmuşsunuz Birliğiniz bozulsun Yolunuz zaten düştün <gülüyor> Yavrum bektuha okuma Allah Döner Allah dolaşır sana gelir yapma Sandığın içinde de neler koydun? ya Selamın kablaydı. Önce selam bu kavlen. Ne? kavlen. Tamam. Küçük bir başlık. Sana bir sürpriz yaptık. Pelaa okumadan önce şu sandığı bir açsana. Ne var? Hadi başın içinde bir bak bakalım. Ne var içinde? Doğuşluluk Bir bak bakalım sen. <Gülüyor> olamaz, olamaz. Eski kasetler, Michigan Star, Michigan Sound, hakim aksı bunun eski golf dergileri. Her şey bir mübaşırın hayal edebileceği bütün her şeyi ya beğendin değil mi hakim abi Mustafa'nın amca <gülüyor> adamın dibi zil hakim aslım amca dur ya bu çocuk da salça oldu mu tam Allah, salça oluyor <gülüyor> Allah gazetelerle Allah sen aday. biraz bunları oku hakim Aa, bey biraz konuşabiliriz biraz, biraz okuyayım biraz yiyeyim biraz okuyayım biraz yiyeyim çok okuyayım. sevindi hakim bey çok, çok güzel oldu bence bir şey söyleyeyim, ben. söyleyeyim mi küpesteler harika olmuş çok Vallahi sevindim. Çok ben de ederim. çok sevindim. Beğendiğine küçük bir başlık. Bize biraz müsaade et. Evet. Sizin ben sizinle doğru miyiz? Yo yavrum bir uzak dur. Ben zaten Yo ödemeyi ben... konuşacağım. İptirebilir miyiz? Ödemeyi misiniz? konuşacağım. İptirebilir misin? ben... misiniz bunu? <gülüyor> Ödemeden. Ya yavrum. Olmaz. Düşmüyor orada. Düşmüyor. Kafası kısa, da şey. Kısa yani. olduğu için. Tıksız <gülüyor> ben bunu özel. <özellikle. gülüyor> Tıksız. Şimdi. Içinde. Ödemelerde, Ödemeler yani kolay. Ben çek Ödemeler kolay. E, çek falan hiç önemli değil hakim Sizin Yeriniz belli şey. Hiç problem yok ama evde bir enerji e, dengesizliği var. Enerji dengesizliği yani derken? Yani koyduk ama bu herhalde bu küçük bir vahşirden oluyor. Yani bir dengesizlik var. Yani bir, bir çok güzel. Değersizlik olsun. mi diyorsunuz? Bir değersizlikle beraber geliyor o dengesizlikle. Yani o bir, bir şey var. Yani bu küçük bir vahşire bu sandığa koysanız aslında mükemmel bir, e, yani bir şey oluyor. Yani her yerde oluyor. dolaşmasın. Tek bir yerde olsun gibi. İçinde olsun. Bana da çok lazım olunca mantabla. açarsınız. işiniz istediği zaman, özlediğiniz zaman açın. Onu tekrar şey yapın. Sonra tekrar sandık Çünkü zaten bu hongkonsepteki kilitli modellerden bir tane beğenmişsiniz. Evet, evet. Bir deneyelim isterseniz onu siz. Evet. Ya bu sandığı biz böyle mi kullanacağız yoksa ben... <gülüyor> ee, şimdi, hangi nasıl hangi? Ona da sandık karar versin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk var ya dehşet ya dehşet. <gülüyor> en güzel. birinci küçük bir bahşiş. Gel bakalım. Ya, ne oldu? Gel gel gel. Açtım ben sandırı. Gir evet. bakalım artık Cizen'in yeni Niye? yaşı. Yaşam alanın orası çünkü. Ama dakika şimdi. Sen bir gir muhterem. Sen, sen bir gir, gir bak nasıl e olacak. Mesela bazen televizyon seyretmek. Tamam burada besinlerin var ama televizyon seyretmek için çıkmak gerekmiyor mi Yasmi? Tamam, sen ki. bir gir. Evet sen bir gir normal zamanlarda çıkacak. Katıl sandığın içine katın onu. Ha, tamam. katın. Bak katın. bakalım rahat mısın? Gayet güzel. Kapağını kapatalım, Kapatalım yani. benim Kapanalım. burada şu anda hiçbir sıkıntım yok. Çok güzel. Kapağını kapatınca sesini. Daha da değerli oldu yani. Şimdi bu çocuk bir de ufak tefek olunca kayboluyor bazen. Evet. De. Duyabiliyor musun bizi? Siz beni duyuyorsunuz. Hakim Aslıvar burada ışık yok. Nem oranı da düşük. Bir telefonu versen de. Eee. Duyuyor dur. musun telefonu? O Değil. zaman bir sarkidi de açıyorum. Tamam. <gülüyor> Al bakalım. Açın. Çeylere tamam. girme yalnız. Nelere? Fotoğraflara girme. <gülüyor> Fotoğraflara tamam. girme tamam mı? Tamam. Abi, bak, o zaten abi. onlara şifre koyacağım da ortaya karışığa girme. Zaten bir kere girdi. Bir, bir de kulağım kaçtı. Face, Facebook'a girmeyeceksin. Tamam. Facebook'a kesinlikle girmeyeceksin. <gülüyor> Vallahi sıkıldım. Kapatıyorum. Kapatıyorum. <gülüyor> bir de kapatıyorum. Pıt, pıt pıt pıt pıt sürekli. Ben neyse ki <gülüyor> duymuyorum artık şu anda. çok net duymuyorum artık, artık Şimdi çok Hı. güzel oldu evin enerjisi de çok güzel oldu artık. Evet ben, ya ben de bir rahat ayardım yani Yani sandığı eskitme yapmamız yetmemiş biraz bizim paraladık falan ama evet. Bunu böyle e, testere gibi bir şey var mı sizde böyle testere ile 3 eşit parçaya bölsek Elektrikli testlerden var Elektri her zaman var. Elektrikli testlere var mı? Tabii ki var. Bir priz de var kablolarımdan biliyorum ben. Evet. Prizle de şey yaparız onu bir deneyelim mi? Çıkkınlar süre bir şey olmasın içinde çocuk olmaz, canım. Olmaz olmaz o kısa zaten hiçbir şey olmaz ola. Hiçbir şey olmaz. İşte hayallerim. Hakim Aslılı amca evini tamamen kendi dünyası yaptı ama gözler kaçırdı. Veya belki de bilerek benim işini hazırladı. Küçük bir dünya kurmuş. Benim gibi küçük. Benim gibi seveceğim bir dünya sandığımın içindeyim. Her şeyi sandık karar veriyor. Ne kadar güzel mesela sağa döneceğim, dönemiyorum. Sandık karar veriyor taracık olduğu için. Bu kadar. Bir laf olanda sandığa söylesin. Ha ha ha. ne konuşuyorlar acaba? Ne dersiniz yani onu prize takalım? Yani prize takam da 3 değil de acaba 2 parçaya mı bölsün? Olur, olur, olur. 2'ye bölelim bir i̇ki bakalım. Ye bölelim. Eğer yeterince eşitse şeyden değilse, direkt, evet olsa, Tam ortadan bölelim. Tam ortadan veya kenarlardan da birer daha şey yapabiliriz. Telefonunu zarar gelmez. Değil mi yalnız? yani? Sen telefonunuz telefon eski zaten önemli değil. Evet, bir taraftan da yılanımı oynuyorum kendi sandığımın içinde. Bu sefer bir rekor yapacağım. Tekmelerle dışarıya haber verip onlar da sandığı açtıklarında rekorumu öyle sadece tekrar kapatırlar. Ama tam rekorun ortasında neyse hattan düştü. Bir daha bakalım baştan kaldığım yerden rekorum. Yalnız sandığın içinde de küpeşte koymuş manyak. olsun Biraz <gülüyor> de... Alo! Hay Allah neyse sadece sanki sadece rekorumu bozmak için arıyorlar. Baştan başlıyorum. Evet, çok güzel. Tamam, yılan şurada durdu. Kuyruğundan sıyrıldım. Alo! Ben Mübaşira, kurtarmaya aradım. Buyurun efendim. Ne diyorduk? Teşekkür ederiz. Aman efendim, gene bir yanlış oldu. Rekorumuzu kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yılan gidiyor. Bir elma daha yedim. Bir elma daha yedim. Oradan yedim, buradan yedim. Evet uzuyorum. uzuyorum Uzuyorum Alo Kırmızı feneri küpeşte tut Alo fakat kimsiniz Ne diyorsunuz Bir dakika ya Kırmızı feneri küpeşte mi tutayım Şuradan fenerimi çıkarayım Küpeşte tutayım olamaz Bin bir surat küpeştecilik Ne yapacağım ben şimdi Başlıyorum efendim o zaman belki. Onu tam e, şeyinden tutarsak çünkü tepmeli olduğu için çok size, kuvvetli. Size vereyim ben siz yaparım. Yahu evet ben evet. biraz Buyurun. daha iyi olacak abi. Siz söyleyin nereden tarif ederseniz oradan tam bir ortadan, şey Tam ortadan tam ortadan böyle kafasına kafasına böyle. Sandığın <gülüyor> Burası kafasına. Burası iyi mi? Bu, burasından evet. mı? Evet tam orasından. Yeter, vurmayın azıbın. Evet küçük mübaşır evet. Pardon bakar mısınız? Evet küçük mübaşır şey yapma sıkıntı yok. Ortadan eskitme yapacağız testereyle gireceğim ben oradan Tam ortadan Hayır bir şey diyeceğim de Ne Ama... diyeceksin oğlum bak motor çalışacak sonra duyamam seni Önceden tamamlaşalım da kafamı tam testerenin altına koyacağım Bir saniye bir açar mısınız? Kafanıma diyor testere diyor bence açalım Açalım bir açalım Açalım Canım küçük bir bahçiş söyle canım. Ne oldu? Hakim Aksu'm amca. Canım. Sandığın içinde de küpeşteler vardı da oradan aklıma geldi. Acaba küpeştelerde renk yapsak şöyle bir şey, bir kırmızı rengi denesek nasıl olur acaba? Son son son son son son son son son son. Alam alam Bu insan olamaz. Bu insan olamaz. Lanet olsun bin bir surat bin bir suratın. Mima abi beklemiyordunuz değil Haki mi? Hadi bakayım amca. Ben sandığın üstüne çıkıp üstüne atlayacağım. Sen de küpeşteleri de oraya getireceksin. Çık, çık onları. Hoppa! Kapa Şimdi de üst kata çıkıyorum. Kapa orayı kapa. Hayır amca. bir taraftaki küpeştelere gidelim. Üst taraftaki küpeşteye bakın. Buradayız. Hadi bakayım amca. Sen de bu kapa, sen de kapa. Sen iki taraftan sıkıştırıp sen de sen de. Hoppa! Fena vermesin? <gülüyor> Hoşça kalın cicilerim biraz zor yakalarsınız beni Macera dolu bir günün daha sonuna geldik oh. var Valla neyse Buradan da çok şeyler öğrendik küçük mübahşet Önemli dersler çıkardık gerçekten de bir sandık değerliymiş Yani her şeye sandık karar verecek diye bir şey yok yani önemli olan daha onu değerli hale getirmek değil he? Hahahaha! <gülüyor> Birer <gülüyor> gazoz içelim de keyfimiz gelsin yahu! Yenine gelsin doğru! Bu arada idam ettiğimiz kişilerin saçları duvarda güzel durdu. <gülüyor> Şunları Birkaç mı? Birkaç kişi daha idam edelim şu köşede kapatsın! <gülüyor> Her şeyi bir espiri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim Tabii ki küçük mübaşir şir şir şirinlik muskası küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu küçük mübaşir şir şir şir bazen şakalar yapar. Modern sabaklar Modern sabahlar, Modern sabahlar. Odan sabahlar